ci tema da عندي وعدك لي Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil ve, ala ala ve, ve Ramazan şerifin bu iftar arefesinde sizlerle Mevla bizi cema'iledi. Derdimiz bir ilim mecliste bulunmak ve ayet kelimelerden, kerimelerden, hadis-i şeriflerden dersler yapmak suretiyle Mevla'mızın rızası kazanmak. Bütün meseleler rızayı kazanmak, Allah'ımızın gazabını söndürmek, bize karşı bir kızgınlığı var ise, günahlar sebebiyle onu kızdırmış isek, hangi ibadetlerle, hangi zikirlerle onun gazabını söndürürüz, kendimizden hoşnut razı kılarız, bunun derdindeyiz. Çünkü allah Teala bazı kere gazaplanır, kulunu kızdırır. Neyle? Günahlar işlemekle. Sonra neyle o kızgınlığı geçer? Hayırlı ameller, salih ameller işlemekle. Ne buyuruyor mesela hadis-i şerifte? أَسَّدَكَةُ تُطْفِي عَضَبَ الرَّبِّ Sadaka Rab Teala'nın gazabını söndürüyor. Yani fakire yardım etmek. Mevla bir kullana kadar kızgın olsa okul bir sadaka verse, bir hayır yapsa Mevla'nın onun gazabı geçiyor. Kızgınlığı geçiyor. O hayır, o yardım var ya onu ne belalardan kurtarıyor. La ilahe illallah kelime-i tevhid zikri ki hadis-i şerifte ne buyuruldu? Ramazan-ı şerifte dört şeyi çok yapın. şahadeti çok yapın. İstiğfarı çok yapın. Bunlarla Rabbinizi razı edeceksiniz. Özellikle Ramazan-ı Şerif Mevla'nın gazabını söndürmek ve rızasını celbetmek bakımından bulunmaz bir mevsimdir. Hiçbir ayda böyle bir rıza kazandıracak bereket yoktur. Onun için ne buyuruyor? Fe's'tekiru fi min erba'i Dört hasleti Ramazan-ı Şerif'te çok yapın. Hasılatanız durdun nebi ma rabbekum. İki hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Yani hoşnut olacak sizden, memnun olacak sizden. Gazaplanmayacak size, kızmayacak size. İşte bu kelime-i şahadet başta zikrediliyor, sonra istiğfar zikrediliyor. İki hasletle de zaruri ihtiyaçlarınızı istemiş olacaksınız. Zaten onları istemeden Yapamazsınız. O da nedir? Cenneti çok isteyeceksiniz. فَتَسْأَلُونَهُ الْجَنَّةَ فَتَعْوذُونَ اَب۪ي مِنَاً نَحْرُ Cehennemden çok ona sığının. Çünkü cennet kapıları açılmıştır. Cehennem kapıları kilitlenmiştir. Tam bu mevsimde cennet isteyenlere Mevla cennetini de işittiriyor. Cennette dile geliyor, Cennette dua diyor. Bu kulunu bana nasip eyle diye. Mevlada onu cennete nasip ediyor. Üç kere cehennemden sığındığı vakitte 13'ün dedim bu zikre başladığınız zaman üç üç tekrarlayın. Cehennem duyuyor, dile geliyor. Ya Rabbi bu kolunu benden emin eyle, muhafaza eyle. Böylece iki hasretle Mevla'yı razı edeceksiniz. İkisinde de zarur ihtiyaçlarınıza temin edeceksiniz. Çünkü cennete girmeden olmaz. Allah muhafaza, cehenneme düşersek de hiç durulmaz düşün bunlar bizim mecburi hacetlerimiz, isteyeceklerimizdir. Bu derginin demiştim size yine de tam sayfası 70 7'de olacak herhal. 76. sayfasında derginin 76. sayfasında bunlar bir arada dördünü birleştirdik. İkisiyle Mevla'yı razı edeceğiz. Şimdi dünyada Mevla'yı razı edecek bir amel, bir zaman, bir zemin, bir bir saat bulduğumuz vakit biz bu elimizdeyken, dilimizdeyken, bu kadar kolay iken, bunu okumadığımız zaman e demek ki biz Mevla'nın rızasını önemsemiyoruz. Ve cehennemden sakın, yani cehenneme girmemeyi önemsemiyoruz, cennete girmeyi mühim saymıyoruz. Bu bizim için Mevla'mıza karşı çok büyük bir rahbetsizlik, isteksizlik, iştiyaksızlık göstergesi olur. Bu da bizi çok zarara sokar. Bunu okuyalım beraber. Eşhedü ve eşhedü enne la nar. Amin. Muhammed Şimdi bunu en az üç kere tekrarlamak lazım. İşte dersin arasında da İnşallah bu bölümün de sonunda bir daha yaparız. Bir de iftardan önce bir daha okuruz. En az üç kere bir celsede, bir mecliste, yani ilim meclisinde okumuş oluruz. Ramazan-ı Şerif'te de Mevla'mızı razı edenlerden oluruz. Bunbarek ay, Allah'ımızı razı etmek bakımından, geçmiş günahları temizletmek bakımından, örtüp örtmek, silmek, sildirmek bakımından bulunacak bir şey değil. E şimdi bak yarısına geliyoruz. Az bir zaman sonra son on gecelere geleceğiz. Artık Kadir Gecesi'nin e, bulunması kuvvetle e, muhtemel ve bize arayın diye emredilen gecelere geleceğiz. Bin aydan hayırlı bir zaman dilimine bir geceye inşallah kavuşacağız. Hakkımızda Rabbim hayırlı eylesin, hayırlı kaza, kaderler takdir eylesin ve Mutlaka âgâh olarak, uyanık olarak ibadetle, zikirle geçirmeyi nasip eylesin. Hakkımızda bin binayden hayırlı eylesin. Mubarek Ramazan-ı Şerif'te mutlaka, mutlaka Kadir Gecesi'ne kavuşmayı bize müyesser eylesin. Çünkü Kadir Gecesi gelir geçer, sen yatakta olursun, batakta olursun, gaflette olursun. Ee, melekler e, sana selam vermek ister, musafa etmek ister, sen abdestsiz olursun, sen cülüp olursun, sen ne bileyim, kötü yıllarda olursun, mahrum olursun. Fi لَيْلَتُنْ خَيْرٌ min اَلْفْ <gülüyor> Ramazan-ı Şerif'te bir gece var, bin aydan hayırlıdır. Men حُرِمَا خَيْرًا فَقَدْ حُرِمٍ Esas tehlike burada. O gecenin hayırlarından, bereketlerinden mahrum edilen kimse her türlü hayırdan mahrum olmuştur. Yani bir insan dünyada kar kaçırmış, efendim arabası çalınmış, efendim dükkanı yanmış, işte, çocuğu ölmüş falan. Tabii ki üzücü şeyler, ee, insanı e, elinde olan nimetlerin alınması, mahrum kalması, insanın sıkıntıya sevk eder. Ama Kadir gecesini kaçırırsa buyuruyor hadis şerifte. O bütün hayırlardan mahrum olmuş. Yani onun zararının telafisi yok. Artık onun kafasını vuracak kaya araması lazım. Ne gereği var böyle bir mahrumiyet yaşıma? Zaten eyyâmen mâdûdât diyor Rabbimiz. Sayılı günlerde orucu farz ettim size. Bir gece koydum içerisine bin aiden hayırlıdır. İnsan şimdi bunun peşine düşmesi lazım. Hangi geceler hakkında rivayetler var? O gecelerde ben Kadir Gecesi arayayım. İlla 27'de takvim yazıyor diye. Oraya sabit değil. En ümitli gece. Ama her sene dolanır, dolaşır ve değişir. İnsan arayanlardan olacak. Arayanlar mutlaka bulanlardan olacak. Mevlamızın kapısında duranlar, ilim meclislerinde dinleyenler Sohbet meclislerine katılanlar, namazların cemaatlerine iştirak edenler asla mahrum olmayacak. önümüzde işte Kadir Gecesi kefaret için, günahların mağfireti için, ondan sonra oruçlar zaten iftar vaktinde af olmak için, e, fitreler yine insanın günahlarını affettirmek için, e, ekseriyetimiz, zekatımızı ramazan şefte hesap ediyoruz veya çıkarıyoruz, veriyoruz yani ne günahların mağfireti için sayısız teravihler özellikle ben ramadan, Ramazan teravihlerini kılanlar iman ve ihtisaben iman ile ihlasla ile, Ehl-i Sünnete göre inanarak ve cevabını ancak Allah'tan bekleyerek kimseye gösteriş yapmaksızın "Ğufir ale mâ taqettem On da geçmiş günahlar mağfiret olunur. Fakat Tabi insanlar saadete ravih kılarsam af olurum veya sade oruçla af olurum veya Kadir gecesini işte onda zaten 27'ye sabitlemişler. Bir de 27. gece ibadet ederim af olurum gibi düşünürlerse yanlış ederler. Hadis-i şerifleri birlikte okumak lazım. Bir ayetle bir hadisle hüküm verilmez. Çünkü bir ayet-i kerimenin e, efendim diğer tefsiri eden ee, bazı az şartsız olur. Bazı adette şart olur. af olmak için bazı adette sadece iman yeterli buyrulur. Bazı adetlerde salih ameller de ona munzam olur. Anladın? Mesela es ve ve O kimseler ki iman ettiler, imanlarını zulümle yani şirkle karıştırmadılar en büyük zulüm Allah'a karşı yapılan haksızlıktır ki o da şirk Allah'a ortak koşmak ortaktan eşten çocuktan münezzeyken ee, ama tabi ki kullara da yapılan zulümler haksızlıklar eziyetler cefalar o da buraya dahildir çünkü e, kelime olarak zulüm geçiyor e, bu da genel manada tuttuğumuz zaman eee kullara da zulmetmeyenler manasına hayda haydi gelir yani. Çünkü zulmedenler Müslüman da olsalar, iman etmiş de olsalar, e, zulm olunanlar kafir de olsalar, e, haklarını alacaklar ahirette. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İtteku zulme mazlum. Velew kane fâcirun, velew kane kâfirât da var. Feyne velâş beyne ve beyne Allah hücâb? Zulme uğrayanın bedduasından, ahından, korkun, sakının. Çünkü o bulutların üstüne hemen çıkar. Yani Mevla'nın kabul makamına yükselir. Zulme uğramış kişi, facir de olsa, fasık da olsa, serhoş da olsa, ayyaş da olsa, e, fuhuş irtikap eden faş de olsa, fahişe de olsa, e, zulme uğrayan kişi kafir de olsa diye de hadis var. Kafir de olsa Allah ile arasında, onun bedduasının Allah ile arasında Celle Celaluhu perde-i hücap yoktur. Yani hemen kabul olur. Ve dünyada azabı ve cezası ve belası hızlı ve süratli gelmek bakımından zulümden daha büyük bir, bir günah yoktur. İnsanlar çok günah çeşitleri işleyebilirler. Hepsinin Çoğunun cezası da peşin gelmez. Ve dünyada da bir kısmının gelmez. Ama akıbeti cezası acil gelen, en süratle gelen e, zulüm kadar daha büyük bir e, günah yoktur buyuruluyor. Yani karşı tarafa haksızlık yapmak. Hele bir de işkence ve eziyet gibi eline düşmüş insanlar. Işte, Hele anne baba olursa hepten gökyere iner ya. Efendim bir insanı esir aldım. Bir insanı Tutsak ettin bir insan pasaportları koydun. Bir insan hürriyetini tehdit ettin. Bir insana tecavüz ettin. Bir insana efendim malını gasp ettin. Adam senin aleyne Allah'a arzuhal ediyor. Belanı bulsun. Onun için iman edenler, imanlarını zulümle de karıştırmayanlar, yani şirkle ve kullara eziyetle karıştırmayanlara emniyet var, güvence var, azaptan garanti var. Onlar hidayete ermişlerdir ayet-i salih amel mesela şart koşmuyor. Yani salih amel ise namaz, oruç, had, zekat zikredilmeden sade iman bir de zulme karışmamak. Bu ikisiyle güvence var. Ama sen şimdi Kur'an-ı Kerim ne yapar? Yüfesiru bağıza bağıza. Ayetler birbirini tefsir eder. Tealik eder. Şart koyar. E diğer ayetlerde bakarsın. Bu ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'de bir tane daha yok. Anladın mı? Şu ayet-i kerimede var bir tane, bir tane daha. Ve lezine billahi ve rusuli ula keumus suddikun Allah ve peygamberlerine iman edenler. Orada işte zulme karışmayanlar da söylemiyor. Sade iman söylüyor. Onlar sıddıklardır diyor. E şimdi mücerred iman ile bir adam Müslümanım demekle Sıddık makamına gelir mi? Namaz yok, abdest yok. E şimdi bu ateşe nasıl Kamil manada iman edenler, gözle görü gibi iman edenler, zaten kamil ve mükemmel manada iman eden namazsız, abdestsiz olur mu? Mevla'ya böyle inanacak, ahirete inanacak, cehenneme inanacak, sonra namaz kılmayacak. Öyle iman olur mu? Kamil manada olmaz. Olur. Biz namaz kılmayana kafir demiyoruz. Tembelliğinden terk ediyorsa Ama kamil manada iman eden Yani tam manada iman eden Ahireti gözde görü gibi iman eden Ahireti gözde görü gibi inanan adam Namazsız nasıl duracak Nasıl uyuyacak ya sıkılmamış yani Gözüne uyku giren? O zaman bu ayette ne diyor Allah Resulüne iman ederler Onlar sıttıklardır diyor Yani onun için bir ayetten Yola çıkıp mana hüküm Veremezsiniz Bütün o husustaki hadleri bilerek bir yere varabilirsiniz ya da bütün ayetleri bilerek tefsir yapanı dinleyeceksin. Kendi bütün ayetleri e, karşılaştırıp, kıyas yapıp, mukabelede bulunup, efendim onlardan bir mana çıkaracak ilme sahip değilseniz, o zaman ayetlerin tümünü bilen adamla, efendim, onun sohbetiyle meşgul olacaksınız. Aksi takdirde adam hoca diye çıkar, sana bir ayet okur, e, sen de tamam dersin ki, güzelde Kur'an'dan ayet okudu ya, tane okuyacak adam dersin, sen ocağını batırır. Neden? Adama der ki iman yeter. Sade inandım de. Geç. Ne namaz ne oruç hak getire. Hiçbir şey yapmasan da sıttık olursun. Hiçbir şey yapmasan da millete zulüm yapıyor musun? Yapmıyorum. E millete de zulüm yapıyorsun. Şirk koşuyor musun Allah'a? Koşmuyorum. Tamam onlara garanti var, güvence var. Der sana. Ve böylece sen de azaptan eminsin der. Öte yandan o adam abdest namaz, kusül, taaret haramlardan, günahlardan sakınmak. Canı çıkıyor. O nasıl olacak? O insanlar enayi miydi? Avanak mıydı? Kim dedi sana ki? Sana iki şart eder. Aynı böyle yaptılar millete işte. Kaynettin Karamanlar, FETÖ'cüler efendim, aban toplantılarında toplananlar. Ne yaptılar? Dediler ki iki şartla cehennede giriliyor. İman etmek. İmanı da 6'dan iki indirdi. Hani iman edenler deyince neye iman edenler? E bize diyorlar Amen'e iman edenler. Adamlar Amen'e dedi Tenzilat'a gittiler. Neden? E Bakara suresinin ayetini al. E sen Bakara suresinin ayetini niye alıyorsun? Bakara suresinin ayeti tek başına yetmez. Çünkü neden? Hem Kayreddin Karaman e, geride konuşmasının gerisinde diyor ki, ayetleri tek ayetle yola çıkılmaz. Bütün ayetleri bilerek, kıyas ederek hüküm vermek lazım. Aynı konuşmada, aynı celsede, oturuşta soru cevap yapıyorlar. Biraz önce dediğinde bu ustaki bütün ayetleri bilmek lazım. Peki orada ne buyuruyor? İnne lizne ve işte Yahudi Hristiyanı, ateşe tapanı, şimdi yıldıza tapanı falan, sabiye taifesi, bunlar, bunlar ben amenemü billah kim Allah ve ahirete inanır satıyor, ve amilasalim ve salim elisticek, falı Rabbim, Rabbleri katında cevapları onları bekliyor, ve la alim ve la onlara hiç ne korku var ne mahzun olmak var. Bağat-ı okuyor. Bağat-ı Kerime diyor ne diyor diyor? Sadece Allah'a inanacak, ahirete inanacak yeter. Ne olacak o zaman? Peygamberlere inanmak şart değil çıkıyor. E, sadece bir ayete bakarsan burada Mevla iki şart söylemiş. Başka ayette dört şart daha söylemiş. Toplayınca altı oluyor. Ama sen burada ne yapıyorsun? Sadece bu ayetle mana veriyorsun, Allah ahirete inanmak yeter. Yani adam Musa Selam'a kendi peygamberine bile inanması gerekmiyor bu ayete bakarsan. O adam kendi peygamberine de inanmadan cedete gidecek o zaman. Nasıl gidecek öyle? Halbuki kendi peygamberine kendi döneminde inanıp tabi olması gerekiyor. Ondan sonra yeni peygamber gelince, yeni kitap gelince, eski kitabı neska denince, o zaman ne yapması icap ediyor? Yeni peygambere, yeni kitaba tabi olması icap ediyor. Kendi eski şeriatını bırakacak. Çünkü neska var, neska edilir. Onu da bıraktık yani. Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem inanmadan, tâbi olmadan bir adam cehenneme gider dediler bu karamama. Aban toplantılarının diyalogçuları. Hal İşte o kimseler ki Allah'ın inkâr etler, peygamberlerin inkâr etler. Eşe amenen resûle zaten konuşalım. Kullün âmen ve melâiketi ve Bak orada da ahiret demiyor. Ama ne diyor? Meleklerine inandılar diyor, Allah'a inandıktan sonra meleklere inandılar diyor, kitaplarına inandılar diyor, peygamberlerine inandılar diyor. Buraya üç tane ilave olmuş oldu. Ahirete inanmakta bak arada zaten vardı, e etti. Sen az iki indiriyorsun? E, ahiret kadere iman nereden çıkıyor? E kadere iman şuradan çıkıyor. Ve kâne emrullâhi kadere ammaktûrâ. Allah her işi kaderledir, ölçülmüştür, biçilmiştir. Allah ezelde her şeyi bilmiştir. E bu kitaplara inanmak gerekiyorsa, kitabın içinde de bu ayetler varsa, bu da kadere iman iktiza diyor. Oldu altı. E sen, şimdi nasıl ki Amentü'de bir ayeti okursan, iki şeye inanmak yeter dersen, sapıtırsın, helak olursun, millette helak edersin. İşte bu de okursan, dersen ki, İman ettiler Bir de zulüm yapmadılar Onlar azaptan emindirler e Sadece iman edip zulüm yapmamak Adamı cennete götürmeye yeter mi? Hiç salih amel yok Öbür ayet kerimede o zaman Zulüm yapmama şartı da yok Diyor ki Allah ve Resulüne inananlar Onlar sıttıklardı. O zaman Müslümanım diyen herkes sırttık makamında oluyor Kolay mı öyle? Yani peygamberlerden sonra Minen nebiyine ıslıdıyı kıyına Ve şüvediyus salihin Nebilerden sonra sıttıklar görüyor. Adam ameli salih yok, namaz yok, oruç yok. Nasıl sıttık olacak? Ama o ayette öyle söylüyor. Ama o ayette kamil manada iman edenlerden bahsediyor. Nereden anlıyorum? Öbürü ayetlerine 45 küsur, yani en az 45 ayet var. Bu 45 ayet, ben burada iki tane okudum bak. Birinde zulüme karışmamak şartı ilave olmuş. Bunda o da yok. Ama 45 ayette ne diyor? Vellezîne amenu ve amilûs salihâti. <Sessizlik> İman edenler yetmez. Salih ameller işleyenler. E, salih amel ne? Namaz salih amel dipse daha hiç salih amel yok. 5 vakit namaz farz. şey oruç var. Sağlığı, saati ve parası olana ömründe bir kere hac var. Nisap miktarı malı olana sene de bir kere zekat var. Bunlar salih amellerin en başında geliyor. Bütün Kur'an ve kıyımız, musalahat ve zekat. Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Bütün Kur'an bunun üzerine dönüyor yani. E sen şimdi salih ameller nedir diye bilmen lazım değil mi şimdi? E onu da hadis-i şerif zaten beyan ediyor. Ayetlerde de beyan ediyor canım. Ayetlerde de beyan ediyor. Efendim namazı emret diyor, emrediyor, haccı emrediyor. E, bütün ayetlerde var. Ramazan-ı Şerif orucunun farz olduğunu beyan ediyor. E bunlar hep salih amelin türlerini ve kısımlarını teşkil ediyor. Onun için, sade iman edenler cennete girerler diye bir şey asla uygun bir şey değil. Yanlış manaya, yanlıştır işte. Bir ayeti tutaraktan hüküm veremezsin dedim sana. Bak burada iki ayet okudum sana, adam da o ayeti okusa sana, al sana Kur'an'dan ayet okuyorum dese, kandırır sen işte. Niye kandırır? Dersene ki, sade iman yetiyor, namaz oruç şart ceza şart değil. Neden? Salih amel şartı yok ki der bu ayette. E sen de bakarsın, meali de açarsın. Aa adam doğru mu ana dikkat ed. Ama Kur'an-ı Kerim birbirini tefsir eder. Madem Kur'an-ı Kerim'de hiç e, tenakuz yok, hiç tezat yok, o zaman bu adde sade iman edenler sütuk oluyor. Buyuruluyorsa, ömür adde nasıl? Cennete girecekler salih amel işleyenlerdir buyuruyor. Cenûdülüb cennetin tezrim, taht elenar. Atlarından köşkler saraylar, ee, köşklerin altlarından ırmaklar akan cennetlere girdireceğiz. Ama iki şart. Birincisi iman söylüyor, sonra amelisâle söylüyorlar. O zaman o ayetler, sadece imanı söyleyen ayetler mutlak, yani kayıtsız edilmiş. Bu ayet kelimelerde ne var? Kayıt var. Yani ilave var, şart var, kayıt var. O zaman ne oluyor? Mutlak mukayyede hamledilir. Ne demek mutlak mukayyede hamledilir? Sen bana iki tane söz söylersen. Birinci de dersen ki efendim zili çalarsan kapıyı açarım. İkincide de de dersen ki 10 12 on arasında zili çalarsan kapıyı açarım. Birinci de genel umumi bıraktın. İkinci de 10 12 on arasında kayıt koydun. Bu iki sözü birlikte ok dinleyen bir insan o zili kaçta çalar? 10 12 on arasında çalar. Çünkü burada bir şart ilave edildi. Ondan evvel çalsa, 12'den sonraya bıraksa kapı açılmaz. Kapı açılmadığı vakitte de sen diyebilir misin ki bu adam sözünden döndü? Diyemezsin. Çünkü neden birinde genel söylediyse öbüründe bir kayıt ilave etti. Sen bu kaydı nasıl devre dışı bırakabilirsin? Yani insanlar bile kendi aralarında bir alışveriş yaparken, bir akıt yaparken... Bir evlenirken, mesela mehir e, tayin ederken, tespit ederken öyle mi değil mi şimdi? Herkesin bu hususta elinde örnekler var yani hayatında yaşanmışlıklar var. Değil mi? E sana adam araba satıyor. Sen de diyorsun ki bu araba işte e, efendim iyi gider mi? O da diyor iyi gider. Ama ondan sonra da diyor ki efendim... Şey yapmamak lazım, böyle parkeli yollarda, parke taşlı yollarda da gitmemek lazım. Bayağı işte sallanır, her tarafı takır tukur eder. Şimdi bu adam bu araba iyi gider dedikten sonra sana işte parke taşlı yollara da da yani sallar bayağı da dedi yani. E dedi sen şimdi vurdun bozuk yola. Ondan sonra diyorsun ki bu herif bana demişti ki bu araba iyi gider sallamaz. Eşil bile feci salladı. Efendim, bu adam bana yalan söyledi. Veya da akli bozayım, işte sözünde durmadı falan. E senin bu sözüne geçerlilik payı yok. Çünkü neden? O adam sana dedi ki düz yolda gidersen, işte güzel yollarda gidersen işte engebesiz, hendeksiz, ta taşsız, düz yolla asfaltla iyi gider. <gülüyor> Dediği zaman, bu adam sana bir e, ilave şart, yani bir izah kayıt koymuş oluyor. Sen o kaydı duymadan Yola girersen, bir de yanlış yola girersen olmaz? Onun için biz Müslümanlar vaaz dinerken, sohbet dinerken veyahut bir hoca adam, bir hoca kılığında kisvetinde alimim diye geçinen biri bir şey anlattığı zaman, bu adam bütün ayetleri biliyor mu? Bütün hadisleri biliyor mu? Bu ayetlerin nasıkı var, mensuhu var, müteşabihatı var. Bunları birbirine mi sokuyor? Yoksa benim anlayacağım şekilde bana lazım olanı mı anlatıyor? Öbür türlü ben sana desem ki, iman edenler sıttıklardır. Allah sadece iman edenler buyurdu. Salih de şart koşmadı desem. Böyle bir ayet Kur'an'da var yani. hadis suresinde. E sen ya bunu ben birisi mealde de okutsa yani. Açsa sana bir diyanet mealini bir şeyi Bu ayetin meali budur yani. Ama murat mana bu mudur? Murat mana bu değildir. Çünkü bir adam kuruya kuruya iman ettim demekle nasıl suttuk olacak? E, be, suttuk kolay mı suttuk oldu yani? ...kücün malını verdi de. Yani sen zekat bile vermeden sıttık olacaksın. Nasıl olacak? Ama ayette böyle söylüyor. Ayet öyle söylemiyor. Ayet-i Kerim orada... ...diğer Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetleri... ...her ayette aynı şartları koysa... ...zaten aynı ayetlerden 6.600 tane olur. Onun için bir ayette öbür hususa değiniyor. Bu ayette öbür... E, ...önemsediği başka bir hususa dikkat çekiyor. Bir ayette iki şart beyan ediyor, bir ayette dört şart beyan. Sen bunları toplaman lazım geliyor. O zaman inanılacak meseleler Amentü'de altı esası zaten buluyorsun Kur'an'da. Ama en fazla bulsan üç buluyorsun, dört buluyorsun. Altıyı bir arada bulamıyorsun. Ama bu demek değil ki dört şartla et. O zaman e, işte demin dedim sana e, iki şartla Allah ahirete iman bile yeter ayeti var Bakara suresinde. Diyalogcular işte onu delil getiriyor. E nasıl delil getirebilirsin? O zaman öbür halde de iman edenler diyor. Kime iman edenler Allah bile demiyor. O zaman inandım. Neye inandığı belli değil. Neye inanırsa inansın. İnansın da bir şeye inansın. Yani maymuna da o zaman inansa. Öküze de inansa ilah diye tapanlar var. O zaman bu halde mi girecek yani? Sen orada iki şart yeter nasıl diyorsun? O zaman ben sana hiç şartsız da buluyorum. Yani milleti nasıl kandırıyorlar ya? Şu anda da işte o televizyonda da çıkıyorlar. Ne yanlış manalar vererekten. Ayet mi diyor ya? Halbuki ayet onu demiyor ya. 13'ün için Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri birbirini tefsir eder. Hepsine bir arada bakacaksın. Bir arada baktığın zaman ne buluyorsun? Sade iman yetmiyor. Salih ameller de iktiza ediyor. Şimdi gelelim başına dönelim. Dersin ilk başından geldiğim konu. Teravih kılan Ramazan'da geçmiş günahları affolun buyur. Şimdi sade hadislen. Sadece teravik. O zaman yatsının farzını da kılmaz bu adam. Yani yatsının farzını da kılmadan mi olur mesela? Yani şimdi hadisleri böyle, ayetleri bu şekilde manalandıramazsın. O zaman hiçbir günahtan sakınmasın. Gözünü budaktan çekinmesin. Ondan sonra kalksın, teravik kılsın. Nasıl olacak, kurtaracak? Öbür hadisimizde Hamazan orucu tutan diyor, geçmiş günahları bağışlanır. Orada da namaz şartı yok. Ama şimdi o namaz şartı zaten Kur'an'da var yani nasıl namaz kılmıyor, oruç tutuyor e bunlar bir bütündür geçmiş günahları af olacak ama adam hala günahta ısrar ediyor tevbe etmemiş ki yani namazsızlığa tevbe eder kazaya başlar e, vakti gelenleri de edaya eder geçmişi de kazaya başlar ve tevbe eder tamam biz buna bir şey demedik ramazan orucuyla da bunun kefareti olur silinir ama kazalar tabi rekatlar doldurulacak sayılır onun için Ramazan'da teravih kılan, özellikle Kadir gecesi bir tane Kadir Gecesi'ndeki teravih ile bir laf olur diyor. Bunları üçü de bu hadis-i şerifidir. Ama Müslüman doğru anlayacak. Bak mesela bir hadis-i şerif size okuyorum. Bu hadis-i şerif, e, işte biraz ara verelim. Bu aradan sonra inşallah bir hadis-i şerif okuyacağım size. Şey. Ramazan-ı şerifin geçmiş günahlara kefaret olması bakımından, geçmiş günahları sildirmesi bakımından e, bir e, şart söylüyor. Bu hadisler de çok sahih. Yarım sayfa kaynak koydum. Yani yarım sayfa kaynakları var. İbni Hibbanlardan işte ben sayacağım. E şimdi bu hadis-i şerifteki şartları sen düşünmeden, sadece teravih kılarsam, sadece oruç tutarsam, namaz bile kılma tarafı olurum şeyine nasıl gidebilirsin? Müslüman ciddi olacak, Allah ahirete inandım, cennete, cehenneme iman ettim diyen insan efendim oyunla, eğlenceyle, e, rastgele işlerle Televizyonda rast gelen hocayı dinlemekle dinini, imanı doğru yaşamaz. Mutlaka inceleyecek. Nasıl ki sen e, dünyada bir ev alacaksın, bir arsa alacaksın, bir araba alacaksın, ne kadar inceliyorsun, kıyas yapıyorsun, efendim vadelerini bilmem nelerini, denk bütçe yapmanı hesap yapıyorsun, ondan sonra hiç hesapsız bir şeye gir giriyor musun? Yani 60 metre bir yer alacaksın. Sana 60 dünya kadar cennet vaat ediyor. 60 dünyada cennet her tarafı köşklara her tarafı altın. E sana böyle bir yer verilecek, tamam verilecek. Ama kuru kuruya iman ile, ameli salihsiz bir inanmak ile veyahut da efendim, salih amel diyerekten hiçbir şart bakmadan, haramdan sakınmadan, yani bu kadar kolay mıdır? Amentü iman ettim desin. O zaman bütün gavrular amentü der zaten. Öyle değil işte. İnsan neye inanıyorum? Nasıl inanıyorum? Efendim Allah'a inandım demekle Allah kim? Celle Celaluhu isimleri ne? Sıfatları ne? Allah babam diyorsun aşağı. Gökte mi diyorsun aşağı? Uyur mu diyorsun aşağı? Yani ne? Allah Teala kim? Melekler hakkında itikatlar ne? Peygamberler hakkında inancımız ne? Ya Sade imandan takılır gideriz ya. Fırak bir salih amellerin ne kadar fıkıhta fıratı var teferruatı var bir de. Onu doğru kılabilmek için. Sonra bir de günahlar e, zümresi var. Sınıfı var. Haramlar, büyük günahlar, or küçük günahlar. E bunlardan sakınılacak falan. O zaman Ramazan Ramazan olur. O zaman bayram bayram olur. Değil mi? Mevla sana tecelli edince, günahlarını affedince, dostlarının bayramını ilhak edince o zaman dersin ki bayramın mübarek olsun. Öbür türlü nereye gideceğim belli değil. İmanlı mı imansız mı öleceğim belli değil. Cehennemde yanacağım belli değil, günahlarım affolduğum belli değil, Ramazan'ım kabul olduğum belli değil, hiç belli değil, bayramın mübarek olsun. Al seninki de mübarek olsun ama, kim kabul olundu ki tebrik edelim, kim reddolundu ki taziyeye gidelim demiş. Bu bakımdan insan asla keyifli, ferahlı, ben yapıyorum millet o kadar da yapmıyor gibi düşünceli olmamalı. Acaba kabul oluyor muyum? Şartlarına rahat edebiliyor muyum? Ramazanımı, orucumu doğru anlayabildim mi? Çünkü orucun e, bir kendi içindeki günahlardan sakındırma şartları var. E bir de e, diğer haramlardan sakınmak. Oruçsuzken de haram olan şeyler var. Şimdi oruçlunun yemesi haram. Oruçsuzun yemesi haram değil. Ama oruçlunun da gıybet etmesi haram. Oruçsuzun da gıybet etmesi haram. Şimdi, orucun getirdiği özel haramlar var ama Yemek, içmek, cinsi, münasebet gibi. Ama bir de oruçlu da oruçsuz da, da herkese haram olan, her dakika haram olan. sadece Ramazan'a mahsus olmayan. E bu, bütün bunları mülaza edeceksin de günahlarını affi aff aff için Mevla'ya müracaat edeceksin yani. İnşallah bir kısa aradan sonra e, size onları beyan edeceğim inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillâhe rabbil alemin. sallallahu te'alâ aleyhi ve Muhammedin alâ li yusahibiyen Geçen bölümde zikrettiğim üzere Ramazan-ı Şerif günahları mağfiret ettirir, geçmişi sildirir, geçmişe kefaret olur. Tabi Ramazan-ı Şerif'in nesi? Ramazan-ı Şerif'te namaz, Ramazan-ı Şerif'te oruç, Ramazan-ı Şerif'te teravih, Ramazan-ı Şerif'te tesbih, zikir, Bunlar. Çünkü oruç orucun getirdiği özel faziletler var. Mesela bir adam oruçsuz olan bir adam uy uyusa burada bu adamın uyumasına ibadet denmez. Ama bir adam oruca niyetliyse ne susaim ibadetün. Oruçlunun uykusu ibadettir buyuruyor hadis-i şerifte yani bir adam Mevla'nın rızası fere oruca niyet etti ve işte ağırlaştı yorgun oldu namazı kaçırmayacak şekilde tabi bir uykuya yattı gece zaten e, oruç yok onun için bu ne demektir İşte sahurda niyet ettikten sonra sabah namazını tabi kaçırmamak üzere de yarım saat uyudun yarım saat bir saat peki kurtarır Ondan sonra sen işte niyet ettin, biraz yatıyor yattın, yorgunsun mesela. Veyahut işlak namazından sonra, kuşluk namazından sonra kaylı yaptın, gündüz uykusu. O da oluyor, insan bazı kere çok ağır dayanamıyorsa da ikinden sonra da uyumak iyi değil ama yani insan çok zorlanırsa otursan, zikretsen yanlış okuyacaksın. Kur'an okusan yanlış okuyacaksın. Kafan aşağı düşüyor. Ondan sonra bir işe bir faydan yok. O vakit uyumak lazım. Her halükarda oruçluyken uyananın uykusu ibadettir. Bu başka zamanda uyan için böyle bir şey varit değil. Ve nefesü teşbihun. Ve Efendim, sessiz durması Sübhanallah yerine geçer. Tabii ki gıybet eder dedik o da ederse Yalan konuşursa orucun sevabını bozar O ayrı dava Fakat mesela oruc ağzına bir insan Şimdi sizler iftar yaklaşmış Efendim da ağzını bıçak açmıyordur Çünkü insan çok yoruluyor Yorgun oluyor Susuzluktan işte açlıktan Ekseliyet susuzluk insana daha çok e, Aksediyor Tesiri yansıyor Böylece bekliyorsunuz şimdi iftar olsun Ondan sonra çeneniz açılacak Her türlü çeneniz açılacak bir hurmayla, suyla açılacak. Ondan sonra da e, konuşmayla açılacak. Çünkü neden? E, can geldi, kan geldi, kuvvet geldi. Peynir şeker gitti falan. Ama şimdi oruçluyken sessiz duruyorsunuz, yani diyelim. E, zaten sessiz durmak esasen günaha düşmemek, yalan, gıybet, dedikodu, iftiradan sakınmak e, maksadıyla en azından ben konuşursam, fuzulu konuşursam, boş konuşsam malaya yani olur. Malay yani de Allah sevmez, boş konuşmanın yani haram olmasa da, yalan dedikodu gıybet iftira olmasa da, fuzeli konuşmak yani. Şöyle olmuş, böyle olmuş. İşte efendim, şu kazanmış, şu kaybetmiş. İnsandan alene bir şey olmasa da, boş. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Allah-u Arafıllâh teala anılabdistiğâli bu bir yani. Bir kulundan Allah razı mıdır, değil midir? Bir kuluna Mevla ikbal mi etmiştir, ondan iğraz mı etmiştir? Ona yönelmiş midir, ondan yüz çevirmiş midir? E bunu nereden anlayacaksın? Anında yazmıyor ki, ben bu kuluma yöneldim diye. Nereden anlayacaksın? Yaptığı işe bakacaksın. Meşkalesi ne meşkalesi? Ne dünyaya yarıyor, ne ahirete yarıyor. Fuzuli işlerle uğraşıyor, onlar konuşuyor, ediyor, dır dır dır. Mevla bu kulundan yüz çevirmiş. Onun için bir insan... E, Boş konuşacağına bile sessiz bile durması fazilettir. Ama oruçluyken sessiz durması ibadettir, tesbittir. Yani böyle duruyorsun mesela zikir yazılması için ne yapman lazım? Subhanallah, subhanallah veyahut subhanallahü rabbil alamin veyahut la ilahe illallah. Zikir. Ama sen sessiz dursan böyle sükût sana zikir yazılır mı? Subhanallah demiş yazılır mı? Yazılmaz. Ama oruçluyken sessiz durursan süküt durdukların hep Sübhanallah, Sübhanallah yazılıyor. Ama konuşursan konuşursan konuştuğun iyiyse sağ tarafa yazılıyor. Konuştuğun kötüsü sol tarafa yazılıyor. Oruçlu ol, oruçsuz ol. Ama sessiz durursan oruçluyken o süküt durmanın hepsi Sübhanallah yazılıyor. Bu ne büyük bir mükafat. Ve amelumu dağfun. Peki ben süküt ama. Sübhanallah İbrahim diye okuyayım. Oh. Nurun ala nur olur. Şimdi ikinci ondayız. ya azünub, Ey günahları bağışlayan Allah. Yüz kere bunu oku. Ondan sonra, oku. sonra La ilahe illallah söyle. Yani o tabii ki bir 10 yazılır. 1'e 100, 1'e 700. Ramazan'da olursa 1'e 1000. Çünkü ameli katlanmıştır diyor. Oruçlunun ameli katlanmıştır. Yani bir cevap yapıyorsun, 1000 yazılıyor, 2000 yazılıyor, ihlaline göre Allah zayıf ilmen yaşa. Allah dilediklerine daha sayısız hesapsız katlamalar yapar buyuruyor. Yani ama sen sessiz bile dursan, hiçbir şey konuşmasan, Sübhanallah falan bir şey demesen, o Sübhanallah yazılıyor, boy süküt durma. E bir de Sübhanallah dersen, o kat kat yazılıyor. O da bu Oruçlunun günahları bağışlamıştır. Yani her vakit her saat iftara yaklaştıkça her an günahlar döküle döküle döküle geliyor. Çünkü oruç insana halsizlik veriyor. bitap kılıyor. Yorgun ediyor. Ee, kolay bir şey değil. Hele bir de ağır işlerde çalışanlar Güneşin alnında sıcakta çalışanlar, bir de onlara sor. Yani adam klimalı yerde rahat rahat u yapmış yapmış yapmış kalkmış bir namazları kılmış namazların arasında uyumuş uymuş uyanmış ondan sonra iftara beni kaldırın demiş ondan sonra iftara kaldırmışlar bu adam hiç açlık hissetmez ki uykudu adamı tok tutar. He bunu orucu olmaz mı olmaz olur mu orucu olur ya orucu Allah için tutuluyor borcu düşer ama ucu rukum alekaderi tabikum. ...ücretleriniz, zahmetlerinize köre verilecek. E sen ne kadar zahmet çektin? Öbür adam... E, ...oruçta efendim... ...iki kilo ter atmış adam sıcakta çalışmaktan. E, bu adamın ne kadar suya muhtaç olur? Ağzı nasıl kurur? Ciğerleri nasıl parelenir? E sen... ...serin yerde durursan, hiç suçsuzluk hissetmez. Hele bir de uyursan. <gülüyor> Amellerin en faziletlisi... ...zahmetli olandır. Onun için yani... ...maliki imamlarından bazı bazı kadılar, alimler e, diyorlar ki çok da uyuması da iyi değil. Tamam uykusu ibadete yazılır ama e, ben işte hiç açlık hissetmeyeyim diye uyuyayım, uya, iftarda uyanayım. Ha tamam namazları zaten kaçırmaktan bahsetmiyorum. Namazı kaçırırsa oruç yemekten daha büyük günah. Ama işte namazı kırayım namaz aralarında yatayım. Bunu da mekruh saymışlar. Niye mekruh saymışlar? E, zahmet çekmez diye. Hiç yorulmaz diye. Yani Efendi babası Ali Efendi rahmetullahiyle öyle dermiş. Oruç tuttuğunda hiç acıkmadın veya hiç zorlanmadın ne anladık oruçta? oruçtan? Yani ne demek? İnsan'a e, insana biraz bir halsizlik, bir yorgunluk, bir açlık susuzluk verecek ki sevabı fazla olsa. Oruçluğun amelleri katlanmıştır. Katlana katlana verilir. Oruçluyken Kur'an okumak. Oruçluyken ...nafile namaz kılmak, iş namazı, kuşluk namazı kılmak... Bunlar... ...başka zamanda kılınan... E, ...tesbih namazına, işrak namazına benzemez. Abdest şükür namazına, hacet namazına benzemez. Neden? Oruçluğunun ameli muzaaftır. Yani katlanmıştır. Neden bu mağfur? Günah bağışlanmıştır. Sen günah bağışlanmıştır ama işte. ...şimdi o hadiserimi okuyacağım. Yani bazı şartlar var, günah bağışlanmanın... ...bir adam... ...tevbe etmeden... ...kul haklarından helallik almadan... ...efendim, gasp ettiği malları geri sahiplerine iade etmeden vesaire... ...sadece oruç tutmakla... E, ...neye göre bağışlanırlar? Ve dua almıştı cevap. duası... ...yüzde yüz kabul edilmiştir. Hiç reddolunmaz. Hele bir de... ...ikildiden sonra. Hele bir de... ...iftar saatinde oruçlu için iftar anında Mevlamızın asla reddetmeyeceği fazl-ı yüzde yüz kabul edeceği bir dua vardır yani çok ihtilast olsun sana 5 dua verirler 10 dua verirler o başka bir şey ama bir insan efendim bir Müslüman şartlarına riayet ederek normal bildiğimiz oruç tut iftar saati dile benden ne dilersen Mevla buyuruyor bütün bunlar Ramazan-ı Şerif'in yani tabi bu duası müstecaptır hususu e, diğer nafile oruçlarda da insan iftar ederken e, bu da efendim e, bir dua hakkına sahip olur Ramazan'da olmasa da fakat bazı hadis Şerif'ler bunu kayıtlıyor. Yani nasıl kayıtlıyor ve demin dediğim işte, kayıt meselesi. Kayıtları gö gözden kaçırırsan e, mana yanlış çıkarırsın. Bazı hadislerde ne buyuruyor mesela? İnne llaha taala eee fi ramazan. Yani Ramazan ayının iftarlarında elf elfatik minen nar 1 milyon cehennemden azat var. Fakat o 1 milyon kişiye cehennem ber beraati verilecek. Yani cehenneme girmeyeceksin. Uzaksın cehennemden. Bu demek cennetliksin demek. Ortada bir yer yok çünkü. Bunların hepsi cehennemi hak etmiş olup bu akşam işte birazdan iftar olacak. O iftarın bereketiyle azat olacaklar. Her akşam bir milyon var. İnşallah bir akşam da bize vurur bu iş. Abi sen diyorsan ki, hoca ben zaten cennetliyim. Sen, sen kendini düşün. Ben zaten kendimi düşünüyorum. Ama kimse ben cennetliyim, onun için ben bir milyona girer miyim, girmez miyim diye bir telaşem, bir endişem yok diyemez. Dediği anda çok sıkıntıya girer. Çünkü sen peygamber değilsin. Nasıl e, sonunun imanlı biteceği ve cennet elden olduğuna dair aşere-i mübeşşer eden değilsin. E, cennette müjdelenen on sahabi ve genel manada sahabe-i kiram وَكُلَّ مَعْدَ اللّٰهُ Allah hepsine cenneti söz verdi ayeti olduğu halde en çok korkanlar yine Sahabe-i Yani Hz. Ömer Efendimizin korkuları, Hz. Ebu öyle korkuyorlardı ki keşke anamız bizi doğurmasaydı. Leyte Efendim keşke ben bir Müslümanın göğsünde biten kıl olsaydım. Keşke ben bir koç olsaydım, beni kesselerdi, yeselerdi. Bir Müslümanın karnını doğursaydım gibi. Ee, özellikle Ebu Bebek Sıddık ve Efendimiz'den, Hazreti Ali Efendimiz'den bu usta çok rivayet var. Yani keşke yaratılmasaydık. E şimdi cennetlik oldukları kesin hadis sahihle sabit, bütün ehl Sünnet bunda ittifak etmiş. Şia'nın ihtilafı, muhalefet sayılmaz çünkü onlar el İslam'dan sayılmaz yani. Ebu Bek sevmiyor Hazreti, Ömer'i sevmiyor Osman'ı sevmiyor. Ya gitsin işine yani. Onları sevmeyenin efendim ayet ve hadisle ne alakası olabilir? E şimdi bu zatlar cennetliktir buyurulduğu halde haklarında keşke yaratılmasaydık diyecek kadar Allah'tan korkmak korku içerisindeler. Görüyor musunuz? E sen nasıl diyebiliyorsun ki ben bu iftar saatinde af olmuşum, hafı olmamışım bir milyona girmiş miyim yoksa yarın gece girer miyim ya da bugüne kadar 12 gece geçmiş işte işte neyse bu gece herhalde 10 12 olacak iftarda acıma 12 milyon azatlı olmuş ben bunlara e, berat alanlara dahil olmuş muyum olmamış bir tabi bu iki milyar Müslüman da kıl değil ama öyle değil şimdi herkes de değil ki. cehennemi hak etmişlere bu berat veriliyor e sen zaten cennetlik adamsan yani iyi adamsan sen cennet Cehennemden şu anda beraat almana acil ihtiyaç olmayabilir ama 2 milyar Müslüman da kaç kişi yani cehennemden cehennemden kurtulmuş olabilir ya. Onun için sen mutlaka o bir milyona girmeye bak. Sonra ne var? E sonra tabii Ramazan-ı Şerifin son gececi bir toptan o kadar daha. Yani 29 milyonsa 29 da bu sene 29 çektiği için böyle söylüyorum. 29 milyona 19 milyon daha koy. Ne edecek? Yani 58 milyon. Efendim, 58 milyon kişi hem de cehennemlik cehennemi hak etmişler. Bunlara ne veriyor? Cehennemden berat veriyor. Onlar cehennemden azat olacaklar. E şimdi bütün bunlar Ramazan ı han mahsus mükafatlar. Hal böyle olurken şimdi bir insan iftar saatinde oruç tuttuğu için iftar anında ne var? Efendim ee, beraat var. Sadece oruçla beraber cehennemden azat olacak, beraat alacak. E, bunun dışında hiçbir eee vazifeye riayet etmeyecek yok böyle bir şey. Şeşi bu Ebü Said el-Hudri Said el-Hudri efendimizden rivayet ediyor. Buydur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men saama Ramazana" Kim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa tamam. Bu zaten e, başından beri okuduğumuz birçok hadisteki müjdelerde oruç tutarsa Ramazan'da oruç tutarsa Ama bu hadis kayıt yaptı. Bu hadis yani sadece Ulus Tarsayla yetinmedi. Bak bu İbn Hibban'da geçiyor, Behkî'de geçiyor, İbn Mubariz Ahmet Nambel'de geçiyor. E bu yalâ... yarım sayfa kaynak lazım. Yani onun için itibar almamız gereken şartlarına riayet etmemiz gereken bir hadis şerif. arafe <gülüyor> hududu Ramazan şerifin hududunu tanırsa. Hudut ne demek abi? Hudut sınırlar demek. Sınırları tanımanın tanımanın anlamı nedir? ...sana imsak söylüyor. Sen Azim Bayındır'ın takvimine göre... ...efendim bir saat daha yersen... ...naneyi yersin. Orucu da yersin. Şeffareti de yersin. Ondan sonra da oruç tuttum zannedersin. Sınırları tanıyacak. Sınırlar ne imsak? İmsak vakti bütün dünya ittifak etmiş. 2 milyar da böyle bir şey konuşan yok. Bu bizimki çıkmış böyle konuşuyor. Türkiye'ye mahsus işler. Horozdan kurban olur diyen de Türkiye'den çıktı. İmsak bir saat sonra daha yenir diyen de Türkiye'den çıktı. Mehmet Okuyan gibi efendim, Meryem validemize çift cinsiyet var. Kendi kendine döllendi diyen de Türkiye'den çıktı. Yani sapık itikadlı çok insanlar Araplarda, Acemlerde var. Var ama burada da birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Şaz görüşler, uçuk kaçık fikirlerde de birincilik yine bizde. Allah'a şahit ailesi. Millete bunları dinletiyorlar iftar sahur programlarında Veballerini üstleniyorlar. Ne cevap verecekler ahirette ne hesap verecekler? Allah bunlara yol veren, vakit veren, saat veren bu milletin fıkkını, amelini bozmaları için, ifsad etmeleri için, elem ki ifsad etmeleri için olmasa da bile bile bu adamları konuşturanların Allah imkanlarını iptal eylesin. Ademe tebdil eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi Muhammed ve ala Hangi kanallar bile bile bu adamlar e hüsnete muhalif, bu milletin dinle imanına muhalif, bu hocaları konuşturuyorlarsa Allah onların verdiği maddi, manevi imkanları ehz eylesin, iptal eylesin. Amin deyin. Amin denecek dua yapıyorum size. Amin. Allah'ım salli ala ve Muhammed ve ve Bize de göstersin yakın zamanda. Onların imkanlarını kaybettiklerini bize de göstersin. E neden? Allah sana bir nimet veriyor. Bir imkan veriyor. Şükret kardeşim. Şükür neyle olur? Eli sünnete göre konuşan insanları konuşturulsun, Milletin hidayatine vesile olursun. Bu senin nimetini şükürür. Allah senin eline kanal imkanı vermiş. Herkes kanal açamaz. Maddi imkanı olman, olması lazım. E sana böyle bir kanal imkanları vermiş. Ondan evvel de dünya kadar imkanları vermiş. 20 senedir aynı görevlerdesin. Ondan sonra oradan Efendim her türlü imkanlara nail olmuşsun. O kanal açmışsın. Sen bu kanalda ne yapıyorsun? Meryem Validemize iftira atan, Allah'ın mucizelerini inkar eden, iptal eden adamı konuşturuyorsun. Allah da sana verdiği imkanı alsın diyorum ben. Siz de diyorsunuz. İş bitmiştir. İftar saatinde, bugünü duasında kullandık belki de belli değil. Borçlunun yüzde yüz müstecap duası var. Çünkü batıl susmadan hak galip gelemez. Bu millet aldanır. Zavallı dedeler nereler. Zaplaya diye bir yere durur orada. Hiç düşünemez bu adam. Eli sünnet midir? Eli bidat mıdır? Münkir midir? Muttul midir? Müfsit midir? Onun Ramazan'da oruç tutar yetmez. Sınırlarını bilecek. Sınır, imsak sınırı var. Sen bu sınırı koruyacaksın. Ondan sonra oruç ağzına yalan diyen sevabı iptal olur. Ya ben oruçluyum diyeceksin oruçsuz günkü gibi dır dır dır konuşmayacaksın oruçsuz günkü gibi sağa sola bakmayacaksın ee, yani harama bakmak her zaman haram ama oruçta sınırlar var dilini koruyorsun yemekten içmekten sade korumayacaksın yalandan gıybetten de koruyacaksın yani İle, tabi özellikle imsak Allah'ın sınırıdır oraya yaklaşmayın buyuruyor onun için ben Ramazan'ın sınırlarını anlarsa e, cümlesinden özellikle imsak ve iftara riayet, imsak ve iftarın saatlerine riayet. Değil, özelde böyle bir şey anladım. Ama ilerisi zaten genel manada haramları söylüyor. Hafızam minhu. Ramazan'da veya haricinde, oruçlu veya oruçsuz herhangi halinde nelerden korunması gerekiyorsa yani bu ayet vadi şerifler neleri yasak etmiş zina'yı içki, kumarı, faizi, yalanı, hıybeti, dedikodu, iftira, adamın yapmadığı işi adama atmak vs. Kadının başı açık gezmesi. Mice başı açık gezen bacılarımız da oruçta tutuyorlar. Allah kabul eylesin. Tabii ki borçları düşer. Başı açık diye. Ramazan orucu reddolunmaz. Yani şu manada reddolunmaz mı? O bir günahtır. Saçının başının açık olması, kolunun, bacağının açık olması veya ince çorap giyip şeklini belli etmesi. Dizinden altında çorabın içinin gözükmesi yani renginin. Bunlar hep haramdır, günahtır. Ama ne yapmaz? Orucu bozdurmaz. Fakat bu oruç kabul olur mu? Bu oruç, bu oruç işte haram işlenildiğinden dolayı bu oruç yan gelir kazandırmaz. Yani katlamalarla olan sevaplar kazandırmaz. Ama bu oruç borcunu düşürür mü Allah'a karşı? Hani oruç tutmayana cehennemde azap var. Farzı terk ettiği için, İslam şartlarından birini e, ifa etmediği için. Ha, bu oruç borcu düşürür. Yani oruç tuttu, borcu düştü. Ama borcu düştür, düştükten sonra dünya kadar itaaflar, ikramlar, hediyeler verilecekti. Onları kaçırır yani. Çünkü neden? Ne buyuruyor? sakınması layık olan, lazım olan haramlardan, günahlardan tehaffüz ederse yani kendini korursa diyor. İşte bak demin ne dedim? Ramazan hakkında dedim dersin başında birçok müjdeli hadis var. Teravi hakkında var, oruç hakkında var. Ama Kadir Gecesi hakkında özel var. Bunlar hepte ihya ederse ihya ederse, oruç tutarsa falan. Ama bu hadis ne yaptı? Onları kayıtladı. Zaten ee, diğer hadis şerifte de kayıt var. Mesela ne buyuruyor? Beş vakit namaz kendi aralan Vel cuma ile cuma, cuma cuma arasını. Ramazan, Ramazan arasını. Beş vakit namaz günlük, cuma haftalık. Efendim, Ramazan, Ramazan arasını. Yıllık. Vel hac ile el hac, hac, hac arasını ömürlük. Vel ile umre. Herkes açığa da gidemiyor da ömre ömre arasına. Yani elli sene arayla iki ömre yapsa bile. Mükeffiratü mâ beyni. Arada ne kadar günah var? Sildirirler, süpürürler. Tertemiz ederler. Ama ideştünü betil kevair. O hadis şerifte de buyuruyor ki, o da Bukhari vs. de var. Büyük günahlardan sakınılırsa bak kayıtları iyi mülaza edelim. Kayıtsız olmaz. Büyük günahlardan sakınırsan arada küçük günahlar sildirir buyuru bu antişerifte dediğine buyuruyor, sakınması gerekenlerden sakınırsa kefere makablo. Geçmiş günahlarına kefere. Onları tertemiz yapar. E şimdi bir insan bu Ramazan-ı Şerif'e girmekle geçen Ramazan arasını süpürür. Hatta geçmiş ömrünün bütün günahlarını da sildirebilir. Çünkü makablev demek, geçen seneki Ramazan'a kadar demek değil. Makablini siler. Makabli ne demek? Öncesi demek. Öncesi ne demek? Bulu'a erdiğinden günahın yazılmaya başladığı dönemden itibaren demek. Geçmişin hepsini siler. Ama işte haramlardan sakınması kaydıyla buyuruluyor. Bundan dolayı yani Ramazan Şerif'te haramları, günahları özellikle terk etmek lazım. Şimdi buyuruyor At-ı Şerif'te Ramazan Şerif'te hırsızlık yaparsa, Ramazan Şerif'te zina yaparsa, Ramazan Şerif'te adamın malını gasp ederse, Ramazan şerifte büyük bir günah işlerse, Ramazan şerifte içki içerse, Ramazan şerifte eziyet yaparsa, zulüm yaparsa, ne ve Allah ne farzını kabul eder, ne nafilesini kabul eder, ne teravihini ne pişesini, ne zekatını ne fitresini. Ve ve melakatu ilean Bu Ramazan'da bir hırsızlık veya bir kasıp veya bir haram büyük günahları kastediyoruz. veya içki tabi iftardan sonra sahura kadar. o arada içki içse... Zulüm. Var ya zulüm. Bu eziyet, bu işkence var insan. Hanımına olur, çocuğuna olur, komşusuna olur. Eziyet, zulüm. Güçlü diye bastırır. Allah onun ne farzını ne nafilesini kabul etmez. Bir de bir daha seneye kadar Allah bütün melekleriyle beraber bir sene ona lanet yağdırır. E biz Ramazan'da rahmet almaya geldik. Şu iftar saati oldu. İftar saatinde dualarımızı kabul ettirmeye geldik. Ve biz şu saatte af olmaya uğraşıyoruz. Onun için oruç tutuyoruz. E bir haram işleyerekten... Allah'ın rahmetini alacak yere Allah'ın lanetine çarpılıp bir sene lanet içinde kalmanın hiçbir mantıklı yanı yok. Hepiniz akıllı insanlarsınız. Halamlardan uzak duralım. Allah Teala iftarlarımızda cümlemizi eylesin mağfiret eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve Sellem.